Modern Sabahlar modern Sabahlar modern Sabahlar 12-12-2013 Perşembe sabahından hepinize bir kez daha Günaydın Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili dinleyiciler 12. De... Günaydın sevgili dinleyiciler 12-12-2013 ee, Tıpkı dün 11 12 2013'te. Olduğu ee, gibi dün olduğu gibi Bugün, bugün de çok özel bir gün 188.432 yılda bir gelecek 90 bir 90 olay 90 yılda bir Çünkü bir sonraki 11, 12, 13, 14, 12, ee, 12, 15, 16. Şimdi şöyle 14 15, 16 Ne sayıyorsun Fahir? 14, 15, 16'yı sayıyorum ya 14, 15, 16 bir ya daha O değil zaman. ki bugün 12, 12, 13 e tamam bir bu, sonraki bu, bu dizilimi tutturabiliriz. Bir daha bu dizil mi? Biraz zor tutturursu Biraz zor tutturursu falan. Yani, 12 o yüzden özel bir gün bugün. İnsanlık olarak vallahi herhalde biz bir daha görmeyiz de tahmin ediyorum şu e, yeni dinleyen herhangi birisini de göreceğiz. Hadi bir rahatladık. Üstümüzdeki vazifeyi yerine getirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ne yaptın dün tarihe özel? Bugün dün bu tarihi tar kaçırmayayım diyerek ne yaptın? Dün e, atlattım ben ilk e, şeyi oldu. E, ne derler? Banyosu oldu. A Ve böylece ilk e banyosunu da 11, 12, 13'te gerçekleştirmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi mükemmel bir tarihte gerçekleşmiş bu banyo. Hem akılda kalır Faiz. Hiç unutulmaz. Hem unutulmaz. Hem de bir güzellik. Bir güzellik. Bir ferahlık. Mesela... Çünkü su ferahlıktır be Oktay. Ay yani banyodan sonra da rahat etmiştir. Ama bir gün önce olsaydı mesela hiç. Hiçbir, hiçbir özelliği olmazdı. Yani. Ne zaman yaptırmıştık bu çocuğun ilk banyosunu? Ne bileyim ne, ne zaman? Aralığın başıydı. Yani Hava kar soğuktu. vardı. Ankara'da kar vardı. Ankara'da konuşurdu. kar vardı. Dışarısı buz gibiydi. Ee, Ankara'da her zaman dışarıda kar olabilir. Her zaman dışarısı buz gibi. E, dolayısıyla bak ne kadar... Kaç tarif... kişi yaptırdınız Fahir banyoyu? Vallahi Üç mü? Dört. Dört kişi. Evet. Dört. Zaten minimum sayı, sayı dört. Peki su sıcaklığı nasıl ölçüldü? Su sıcaklığı ideal ölçülerde. Yanlış yani. anlama ben de yani... Bilmediğim için Merak için. merak ettiğim için soruyorum. Yani şu dirsekle su ölçme, su sıcaklığı ölçme diye bir hareket var ya. Var. O uygulanan Onun, bir şey onu da, da hala? bana yaptırdılar. Evet o da yapıldı. O da yap ya bütün ne derler e, bu e, ama törensel... yani ee, ne varsa hepsi yapıldı. Hepsini insan yaptı. Seremoniyi ama Senin dirseğin de su sıcaklığına göre hassastır, hassastır. fayır. Yani Ben biraz bir de sıcak dökünmeyi severim Oktay. O anlaşılmaz fayır. Anlam su anlamında. Sıcak dökünmeyi mi dedin? Sıcak. Hani eğer kapla dökünüyorsan sıcak sıcak döküneyim dersin ya. Dökünmek mi? <gülüyor> yani birileri de eğer sana döküyorsa, sen e, kendi kendine bilmiyorum. döküyorsan buna dökünmek denir. İstediğin yere takılmadın mı ya da istediğin şeyi anlatırken onu anlamadım bilmiyorum seni kırmak istemem ama dökünmek mi? Ya oktay oktaycim. <gülüyor> kendi anlatayım. kendine yıkanan adam döktün mü der? De, eğer yani. kendi Eğer birileri sana bir su dökmüyorsa sen birileri kendi kendine niye su de... döksün. Hamamdaysan mesela tellak e sevasajdan sonra bir... kafanı şu, sabunlayalım mı abi diye sormuyorsa diyorsun. Yani, yani eğer kendi, kendi kendine yapıyorsan... o işlemi yani kendi kendine gerçekleştiriyorsan bu işlemin Türkçemizdeki karşılığı dökünmek. Eğer mesela bir şey bir una beliyorsan bunun adı belemek. Eğer kendi kendine beleniyorsan, beliyorsan ona, ona da, mı? yani kendini ona da beliyebilirsin komple, buna da belenmek deniliyoruz. Türkçemizin bu güzel e, esnek yapısından sonra. <gülüyor> Türkçemizin elastiki yapısı. Valla Türkçemiz ne güzel bir elastik yapıya sahip, hepimizi kurtarıyor, sağ olsun. Su, yalnız e, dikkat edecek bir şey var anladığım kadarıyla. Malzemelerimiz sabit. Malzeme. Yani dökünmek dediğimiz zaman kullanacağımız malzeme su, belenmek dediğimiz zaman, zaman kullanacağımız kullanacağım malzeme, malzeme un. un olmak zorunda. <gülüyor> Tabii Aa. bunlar sizin hayal gücünüzle sınırlı. Tabii Oktay bey. Malzemeyi değiştirebiliyor muyuz? Malzeme sonsuz. <gülüyor> malzeme sonsuz sizin hayal gücünüzle sınırlı diyoruz. Aa, teşekkür ederiz bilgilerden dolayı. Siz ne 11, 12, 13. 14. 12, 13 tarihinde yeni bir iddia ile çıktım ben. Ee, sokak, Ankara sokaklarını tek tek arşınladım. Neden? Kırcılı pantolonunuz. Kırcılı pantolonla beraber. E, neden? Neden? Iddiam, neden ki? İddam neydi daha doğrusu? Bir insanın Bak, iddianız yet, demin ve de Zorunuz neydi? Onu merak ediyorum. İşte iddia. Zorum iddaydı. Şöyle ki, e, şöyle söyleyeyim. Fahir bey, e, bir insan yeteri kadar üşürse, ama yani o çok. E, İnce bir çizgi var. Ne? Yani o çizginin Don... ötesine geçmemeliyiz ki. Donmak ve üşümek arasındaki o ince evet. ve derin çizgiden mi bahsediyorsunuz? Evet. evet. Yani o donma noktasına geçmemesi lazım insanoğlunun. Donma noktasında dedim onu da tarihe not düşelim hemen bir onu kenara. hemen bir tık altında. <gülüyor> bir tık altında. Bir tık altında. O kadar üşürsen eğer soğukla mücadele etmene gerek kalmıyor. Benim iddiam buydu. Sabah kalktığım zaman size bahsetmedim. Önce dedim bir deneyeyim şu iddianın. Şey, onu, ne onu kadar yürüme denemen çok hoş oldu. Onu ben ondan sonra dedim arkadaşlarımla da böyle paylaşırım. Gerçekten öyle. Öyle oldu ortaya çıktı. Yeter kadar üşüdüğün zaman hiç yani tekrar üşüme korkusuyla daha ne kadar üşeyebileceğin ki diyor bünye. Hayır üşüme yani bitiyor. Üşüme bitiyor. Üşüme gitti, üşüme yok. O tatlı sıcaklık vücuda yayılıyor. Çünkü donan insanlar da Heh. böyle bir şey vardır. Tatlı bir ıl, ılık bir uyku böyle geldi ya. falan derler. Bir, bir ılık ım, bir şey işte içinden akta gitti. O mu? İşte tam o seviye. Ama o seviyede tutmak önemli. Evet. Çünkü yani bir sonraki geçersen tehlikeli oluyor. Birisi yanında benimle kal, benimle kal diyor muydu Doktor Yok. Tek başına. Tek başına. Melenmek gibi ya da ee, dökünmek gibi düşün. Anladım. Hayır. Çok ciddi. Bir o kadar da ee, Riskli rik, riksli, What is risk sorusunun cevabını verecek bir deneysel çalışma olmuş Artı 18 gibi düşün sen bunu konuşulma Nereleri gezdin şey, nere gezip gördüklerini Çok çok yerleri gezdim Ankara'mız çok güzel Rüzgarlı teknoloji. sokaktan başladım bu tarafa doğru geldim Fahir Beriyan'a doğru Ankara'mızın Beriyan'ına doğru gelmişsiniz Geçmiş olsun Alışveriş geçmiş olsun. merkezleri zaman zaman alışveriş merkezinde mola verdim Gerçi alışveriş merkezlerinde garip görüntüler vardı dün hmm. e, Tam maçın olduğu saatte Öyle saatinde. Öyle saatinde, üçteydi, değil mi maç? Maç üçteydi. Üçte başladı. Ee, hani bazı firmaların böyle televizyon koyarlar ya, böyle ortaya işte televizyonu tanıtmak için şey. Zaten televizyonlar Sa oluyor ya bir. Ha anladım. Ya, ortada en büyük ama. bir televizyonlar Yani en vitri... ha, Vitrinin gördüm. arkasında değil de ortada bir yerde. Onun başında böyle insanlar vardı. Çok güzel bir ortam vardı yani. Alışveriş merkezlerinde o saatte ee, nasıl o kadar insan oldu? O saatte zaten olduğunu... alışveriş merkezinde olan adamlar a Vallahi hiç öyle değil fayda. B, ev hanımıdır. Öyle diyorsun da çok, C... çok kalabalıktı. Maç izlemeye gelmiş gibiydi insanlar Hayır, dışarıdan yani. dışarıdan yani. aslında bence öyle değil. Aslında dışarıdan öyle bir intibayla damgalanıyorsun ya. Bu herif bu saatte burada geziyorsa kesin ya çok zengin ya işsiz. Şöyle bir de kılığına, kıyafetine dikkat edersen... ...en azından durumu iyi... Ailecek gelen girip. vardı Fahri ya. Anne baba çocuklar. Ne kadar güzel. Öyle durumu düşün. çok iyi. Bir aileden bahsediyoruz. İki çocuk anne baba... Demek ki kira gelirleri var. var. Gayrimeşgulden gelirleri var. Ben Büyük sana söyleyeyim. Ihtimalle. Şöyle bir baktım. Televizyonun arkasına geçtim. Herkes televizyonun Hı. öte yanında... Ben televizyonun beri, beri, beri yanındayım fail. Böyle uzun uzun baktım. Orada tabii ısındım aslında yani. Ama şu, şu laflar amaç ağzından dökülmüş galiba o esnada. Dökülüverdi. Ee, Hangi laflar? oracıkta hemen aklına geliveren sözcükler oracıkta dökülüverdi. O, o an aklıma geliveren sözlerdi. <gülüyor> Neydi? Yani Galatasaray zaferi kazandıktan sonra <gülüyor> "Cimbom da karlı çıktı" diye böyle Böyle espriler yapmasın. Valla, Şikayet o, geldi radyomuza. Vallahi onu e, yani hiç rol çalmam. Posta gazetesinin hakkını vermek lazım. Peki bu, buz gibi zafer dediğiniz söyleniyor. O da mı size ait değil? Buz gibi zafer yok onu da ben etmedim ya. Allah Allah. Demek şey ki, lafı bana ait. Hadi ya yendi mi? O laf bana ait. O da biraz manşetlik şey değil. Yani ne bileyim işte ilk lafım oldu Fahir. Yani çok öyle bir... İddialı bir laf ortaya koymak. Galatasaray'ı bir kez daha tebrik edelim. Zor hava ve yol, yol demeyelim de ne derler. Zor hava ve zemin şartlarında e Juventus gibi İtalya'nın büzide kulüplerinden bir tanesini ben de Ege gibi hiç futboldan anlamayan adam gibi anlatacağım. İtalya gibi futbolda gerçekten belli noktaya gelmiş. Gelmiş. İtalya bildiğimiz İtalya futbolu. Bildiğimiz konusunda. İtalya futbolunda liderlik mertebesine erişmiş bir takımı e Şampiyonlar Ligi'nin dışına Ötelemek veya itelemek her baba yiğidin harcı olmasa gerek. Ne oldu şimdi? Şeye mi geçti Juventus? Şeye mi geçti derken bir üstüne bara Avrupaya Avrupa Ligi'nde Avrupa Ligi UEFA'ya kendisi hayırlı yolculuklarla uğurlandı. Güzel de maçtı zor şartlarda hakikaten. Ama şey tabii Juventus'unda bir sürü sıkıntısı olmuş. Otel krizi olmuş çünkü onlar bir gecelik diye otelde yer ayırtıp akşam kalmak zorunda kalınca hadi otelde yer yok. Otelcilikte buna şorta düşmek deniyor Oktay. Sen misin şorta düşen? Ara ara ara ara ara en sonunda nihayet bir otel bulmuşlar. Forma iki takım forma getirmişler bunlar. Nasıl bir dakika? Oradan başka otele mi geçmişler? İlk gece kaldıkları otelde. İlk gece kaldıkları ya, ilk gece kaldıkları otelden. Evet, ikinci otele başka, başka bir, bir otele. Evet, başka bir otele geçiyorlar. Formaları da gece bütün futbolcular ellerinde ilk Ya sonuç olarak çok özür dilerim de onda mı Galatasaray Kulübü ayarlasın? Onda Zaten ay Galatasaray Düğün yaptığı açıklama hani bu karla ilgili e, Biz yer altı, e, şey saha altı ısıtma ne Yerden ısıtma doğru dürüst çalışmaya falan diye bir yüklenildi ya Galatasaray evet, evet. Ondan evet. sonra onlar da çok böyle hararetli bir şekilde açıkladılar. Efendim bu, bu, bu kara ısı mı dayanır? Da, evet ısıtmak için değil falan filan yani. diye. Ama şeyi ben anlamadım. Üç kişi temizlemiş ya ilk gün. Ben biraz dün okudum şey yaptım da. Canım önce çizgileri boşaltmak için yoksa orada adam mı yok? Üç kişi temizlemiş ya bütün maç oynanırken, hakem falan varken siz de. Siz karışmayın abi biz hallederiz demişler. Ondandır o. Herhalde hava soğuktu ya. Hava soğuk. kimseye de... girmeyin girmeyin siz hiç girmeyin. Biz o, battık üç... zaten siz şey yapmayın hiç, abi hiç, diye girmeyin. gelmeyin biz şey yaptık falan diye. Öyle böyle sonuçta yendiler. Yani sonuçta yendiler Yani evet. e, turu da geçmiş oldular. Bundan sonraki e, cuma günü galiba yarın. E, kural çekimleri var. Ondan öyle sonra mi? tabii Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli olacak. Galatasaray'ın bir kez daha tebrik ediyorum. Kışın mı oynanacak yine acaba bir sonraki maç? Bahar bekleriz ve demişler yani. Bu çok şey uzun. yani. Bir e, o sağa böyle mi olacak öyle mi olacak? Korku var yani. Nasıl olacak? Sağ bu sağda nasıl olacak? Tekrar ertelenir mi? Valla bildiğim İki herhalde. İki gece mi ayıralım şu, otelde? Şubat Mart gibi oynanır. Böyle bir kırılsın havalar. O zaman havalar. Şey kalmaz. Böyle hani derler şey düşüyor. Ne düşüyordu? Cemre. Cemre, Cemre düşünce yapılır. Gibi gibi geliyor bana bilmiyorum. Tam da UEFA'nın belli olmaz. FIFA mı? UEFA mı? UEFA. UEFA. Kar aslanı demiş mesela bir gazete. Başka bir gazete aslanlar gibi demiş. Ondan sonra hep bunlar ilk sayfalar. Hep bunlar zayıf tabii. Posta gazetesinin posta yanında Cimbum'un karlı çıktı. En sıcak zafer demiş mesela. Bir başka gazete. Ondan sonra ama... Ee, Hiçbiri Posta gazetesinin posta yanına gibi, yamacına iskenerdi. bile yaklaşamamış. Evet, Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabah No. yeah. get over <gülüyor> it. yaptık saatimizi. Dışarıdaki hava sıcaklığında herhangi bir değişiklik yok. Herhangi bir beklentinizde olmasın gün içinde. Diyoruz ve gündemimize şöyle bir bakıyoruz Oktay Bey. Şöyle bakalım. Gündem kuvvetli. Gündem kuvvetli. kuvvetli. Evet. Gündem kuvvetli. Ee, Bu bugün... kuvvetli gündemden bize düşenler ya da e, editörümüzün e, köşesine düşenler neler? Hep birlikte editörümüz Oktay Demirci'ye dönüyoruz. Oktay Bey buyurun. Sayın ee, editörüm. Bir e, bebek haberi daha var. Buyurun bebek Giyosun. haberi kim? Doğuran. Doğuran. Üçüncü kez anne olan. Üçüncü e, kez. Pek sevdiğimiz, hastası olduğumuz. Bayağı sevdiğimiz. Bayağı kadar, bayağı. bayağı güzel dediğim Kate Winslet. Üçüncü Kate kez anne Winslet. oldu. Kate Winslet nasıl yakışıyor? Kate Winslet evet ya. Ee, üçüncü bebesi. Devrem olur. Dünyaya geldi. Hayırlı uğurlu olsun. kendisini Hayırlı bir evlat olsun efendim. Ondan sonra şu anda e, ismi belli değil. 7 Aralık'ta dünyaya geldi. Yani. Yani. Deniz Atlaslısı'nın devresi mi olur? Devresi 10 gün. Aynı. O 10 gün Her mi? şey aynı. Doğrudur hocam. Evet. Oğlu oldu. Kendisinin sağlık durumu gayet kendisi, iyi. Kendisi e, açıklamanı bulacak mı Oktav Bey kendisi? E, sezaryen olduğu için. <gülüyor> sezaryen mi olmuş? Tabii bir şey değil. Tabii biraz toparlama süreci muhakkak şart. Bir kızı ondan sonra bir de oğlu vardı. Bir oğlu daha oldu. Kendisi Öyle mi dedi? Benim bir kızım evet. bir oğlum vardı. Bir oğlum daha oldu mu dedi şimdi? <gülüyor> Öyle dedi evet. Onu demeye getirmiş resmen. Ee, Hayırlı olsun. Onun dışında ha gidemiyoruz göremiyoruz falan bebeği göremiyoruz falan diyenler için olsun. Olsun diyoruz. Görecek başka espriler, şakalar var. 2 gün boyunca binlerce yıldız kaymasını görme şansınız var gökyüzünde. Yılın son ve en büyük görsel şöleni. <gülüyor> öyle söylüyor astronomlar. Astronomlar için ama öyle. Hakikaten öyle. Bu görsel şölen e, kolay kolay da bir daha yakalanamayacağı benzer. Valla yarın ve cumartesi gecelerinde e, zirveye ulaşacak yıldız kayması. Cuma, cumartesi gecesi ne yapalım diyenler zirveye ulaşmak istiyorsanız işte ayağınıza gelmiş fırsat. Şöyle kafanızı birazcık kökyüzüne doğru kaldırıp bakmanız yeterli. Sadece tabi tek risk orada sizi bekleyen e, boynunuzun ve gıdınızın üşümesi. O çünkü e, ya, kafanızın bir şey altına varsa... bir şey koymanız lazım. Bu şeyler çok faydalı Oktay. Ee, Atkı mı? Yok değil. Ee, bu otobüs yolculukları sırasında e, ilk zamanlar çok havalı bir şey e. olarak zannedilen boyun yastıkları vardı ya. Onlar arkadan sarar mı Fahir. İşte arkadan Şöyle sarar. Şöyle U şeklinde diyorsun değil mi? Evet arkadan sarar. İşte öyle arkadan hafif koyacaksın. O tam böyle kafayı ona bırakacaksın yani. Ha, sen şey rahat çok etmek Rahat edeceksin. Ben ön tarafın üşümesini diyorum. Ön tarafa da gazete kağıdı. Tabii ki fix. Böyle soğuk havalarda gazete kağıdı. Neden? Rüzgarı keser. Sizi... Şey Baş mi? Motor, motorla giderken mi izleyeceksin? Yok gazete kağıdı hakikaten keser Oktay. Hayır, keser. İnanmıyorsun ama gazete kağıdı kesiyor yani. Yok ben keser. Ona, Kese kağıdı da keser. Bir güç olduğuna ben onu düşünüyorum gazete kağıdının bir güç Sen, olduğuna da. A4'e ben... de mi şey yapmıyorsun? İ i̇nanmıyorsun keseceğini keser A4 abi A4'ü böyle mesela bazen böyle elim ama böyle yanından şey yapıyor elimi bıçak gibi kesiyor keser. ya jilet gibidir o Boğaz'da Galatasaray isim. maçında ayağın kar gibidir öyle düşün yani çok jilet tedirgin gibidir. eder keser adamı o. hiç Boğaz'a koymamak lazım A4 kağıtlardan uzak ama kullanılmış bir kağıtla ya da hoş bir e, efendime söyleyeyim e, ne olabilir gazetenin eki, olabilir. eki Çünkü olabilir gazetenin ana sayfaları da keser ama ekleri adi kağıttan mı yapıyorlar nedir bilmiyorum yani. Ekler işte adı üstünde ekler ya o biraz zaten ezik ekler ya yani. Ekler biraz şey mi ya böyle daha hışır hışır. İnce olduğu için mi öyle? Yok kağıt kalitesinden öyle. Valla bilmiyorum ona ayrı, Bence... ona ayrı kağıt mı basıyorlar ne yapıyor galiba baksana yani bak şu anda. Oktay, benim... Bak şimdi bak bir eksesi veriyorum sana. Bu eksesi. Oktay iki yaprağı tuttuğun için o. İki yaprağı... Hayır tek yaprağı tuttum ya. Pardon. Bak bir daha vereyim Fahir. Sevgili yaprağı... bir saniye Oktay bütün dinleyicilerimiz de net alsın. Bak. Evet. Bu eksesiydi. Tek yaprak. Şimdi ana gazete. Ana gazeteye geçiyoruz. Ana akım medya. <gülüyor> ana akım medya dediğimiz yine tek yaprak. Farkı herhalde. Farkı herhalde. Fark... Gayağı, bayağı fark ediliyor. Farkı herhalde fark etmeyen de lütfen diyoruz ona da yani. Farkı fark etmiyorsanız farkı fark edin. Mesela Uruguay'ı fark edin. Uruguay serbest bıraktı. Neyi serbest bıraktı? Kompetanlı. Kompetanlı serbest bıraktı. Latin Amerika ülkesi Uruguay'da bundan böyle <gülüyor> kompetanlık yapabiliyor isteyenler. Neyi devlet içeririyor? kontrolü altında değil devlet mi? Devlet şey? kontrolü altında. Gidiyorum devletten hem vergimi veriyorum hem öyle geziyorum diye konuşan bir takım adamlar var. Esrar yasallaşınca uyuşturucu satıcılarının kazançları kesilecek ve tüm kazanç otomatikman... Devlete ne yapacak, akacak, kalacak. Ee, yani ben şimdi çok maliye parçılı, Bakanı'nın çok... açıklaması var. Esrar taban fiyatlarını açıklamış. Böyle şeyler Esrar açıklamış. Esrar üreticileri gelmiş bakanlığın önünde şey yapmışlar. Kamyonları protesto yapmışlar. Protesto yapmışlar ve bakanlığın önündeki köprünü rezonansı tehlikeye girmiş. Lütfen ona, o, arkadaşlar diye bakanlık. Ben buradan uluğağa sesleniyorum lütfen rezonans. Aman rezonansa dikkat. Rezonansa, rezonansa dikkat deyip geçmeyin rezonans. Bir de insanı yani... rezilde eder vezirde. Bir de yani o şey potansiyel şey olarak görüyorlar ne? o üreticileri. Kompeten olarak görüyorlar. Kompeten olarak Ciddiye görüyorlar. de almıyorlar yani. Ama tabii ki 18 yaş sınırı o Baki 18 yaş sınırından yukarıda olanlar Uruguay'da istedikleri kadar kompetanlık yapabilecekler, yaptıkları kadar ödeyecekler. O kayın mıydı? Genel uyuşturucu maddesi. Genel olarak. esrar maddesi diye esrar geçiyor. Maddesi. Genel esrar maddesi olarak geçiyor tabii. Esrarın tadı be. kaçtı o zaman. Yani es devlet eğer işin içine girdiyse fire. Ben de sana de söyleyeyim zaten tadı, tadı kaçmıştır ya. Bu yani. yasal yasal olunca zaten bir esprisi kalmadı diye bütün böyle atan bir takım adamlar da var pis pis adamlar zaten. Hiç. Yasal olması veya yasal olmaması değil de devlet bir işin içine el attıysa Devlet dediğim. Özelleştirmesi mi lazım diyorsun Nokta. Yo yo. Sen de demiyorum. Sonuçta ben o olay şöyle yapması lazım, böyle yapması lazım diye. Şu anda olan şey tatsız. Hatta e, şey net konuşayım, lezzetsiz bir e, duruma doğru gitti yani bence. Öyle olur mu ya? Oktay bırak onu da Uruguaylılar düşünsün. Biz bugüne kadar yemedik içmedik hep Uruguay'ı düşündük. Bütün dünya hep bunu konuşuyor Bütün dünya bunu konuşuyor. Ya neyi konuşacağı Gündem yok ki. Yani, yok ki bak gelseler. Uruguay şey bir... demiş 2013'te hiç gündeme gelemedik böyle bir e, şeyle e, mevzuyla gündeme gelebiliriz diye zaten meclis kararıyla. Guys, herhalde Uruguay'da da meclis falan var tahmin ediyorum. Var tabii Uruguay bir krallık falan değil değil mi? Değil canım hayır ya. Var var. Canım, güzel güzel, me güzel meclisleri var çok güzel, güzel. çok güzel meclis. Çok güzel. Meclisim, Yeni yaptılar. Uruguay'ın lan... bir lafı var zaten. Meclisimiz güzeldir. Lan yaptılar, şey yaptılar. Bu arada bütçe görüşmelerini izledin mi hiç? Bir kısım. Yani izle. Canınız yani bir kesim canın... dedim izledim canım. O yani zaten izlememeye çalışsan da illaki bir şekilde izliyorsun. Canın sıkkınsa izle. Daha, bir ilacı bir mi? Daha fazla canı, yani o can sıkıntısı seviyesi Aslında ne kadar da çok fazla sıkılmaması gerektiğini anlıyoruz. Garip bir zevk alacaksın, can sıkıntısı şey seviyesi değişti. Daha çok canın sıkılabilir, ya da keyfin yerine gelebilir Fahir. Yani öyle mesela dün ben e, meclis başkanının şey diye bağırdığını duydum. Böyle masalara vuruyorlardı milletvekilleri biri konuşken. Arkadaşlar lütfen vurmayın elektronik sistemlere zarar geliyor diye böyle bağırdığını ben duydum. <gülüyor> yaptırmayacağım bir daha. Vallahi yaptırmayacağım bile. Yok size bundan sonra ilgi Kağıt kaldırın. Vallahi neredeyse öyle diyecekti yani. Ama e, bir küfürleşmeler falan var tabii. Onlar da can sıkıcı. Bir küfürleşmeler dedim bayağı sağlam. Ağır, Hallavi küfürleşme diye geçer. Ağır küfürleşme. Ağır, ağır laf sokma. Bir yani birbirine. o küfürde de şimdi herkes biliyor konuyu tahmin ediyoruz. Zaten orada şey yapalım orada bir... Bir enteresan bir laf kullanmış ya yani hani taraflardan bir tanesi. Evet. Yani normalde hiç kullanılmayacak bir e, bölgeye o bölge adı o bana bir garip geldi. Yani. E, sen hangisinden bahsediyorsun? Çünkü 5-6 tane küfürleşme olayı var. Ben. <gülüyor> kim kim söylemiş? sen yani Hangisini ya, söylüyorsun? Şey ya, sürekli küfürleriyle gündeme gelen milletvekili vardı ya. Evet. Zahit diye isim geliyor. Ha tamam anladım. Ee, neydi? Tokat milletvekili miydi? Tamam tamam anladım. He, yani Hangi şey... küfür olduğunda tamam. He. Orada böyle bir zorlama mı diyorsun ya? Yani? Zorlama yani normal dedi. Yani küfür... Sen tanımıyorsun Sayın tekilini de doğ... ondan ya. O küfürün doğasında öyle bir şey yok da o yüzden. Sana zorlama geliyor. Doğa ma, ma, bilmem de sen senin yetiştiğin yer. Konuşturdu. Şey konuya yer. bak şimdi bak konuştuğumuz konuya bak bile demiyorum onda bile kabaheti oraya buluyorum. Konuşturdukları konuya bak. E, haksız mısın? Hayır, hayır, hayır, hayır. hayır haksız değilim. Haklısın. Ee, böyle bir şey. Tabii bu yani küfür kim kime ne küfür etti Seviye çok düştü falan filan diye konuşmaktan bütçe konuşmalarında ara, ne konuşulduğunu da tam takip edin. Bir ara işte orada meclis başkanında seviye yerlerde dediğini biliyorum yani böyle bir suratı falan düştü. Keşke öyle dese ya. Rezal et. Rezal et Mandela'nın cenaze töreninde e, sahte tercüman kullanıldığı ortaya Ya çıkmış. o nasıl bir şeydir ya? Üstelik de Obama'nın yanında yani. Amerikan Başkanı Obama'nın da bulunduğu liderlerin yanında durup konuşmalarını işaret diline çeviren kişinin anlamsız el hareketleri yaptığı belirtilmiş. E, üç işaret dili uzmanı daha sonra e, konuşmuşlar. Yok efendim böyle, böyle, <gülüyor> böyle hareketler böyle bir... yok diyerek. Hayır şimdi şeyi merak ediyorum Oktay. Böyle... Bu adam kim değil mi? Ben de çok merak ediyorum. Hem bu adam kim bir. İkincisi bu e... ne derler buna işaret evet. dili. Sabit değil mi yani? Yok değil. Yani sabit dediğim hani o da kendi içinde İngilizce, Almanca, Fransız. Tabii tabii ayrılıyor. Hatta ayrılıyor. Türkiye'de de birkaç tane kullanılan şey var. Öyle i̇şaret mi? dili var evet. Allah. Şeyde de öyle dünyada böyle öyle hepsi birbirinden farklı. Muamsız. Farklılıklar var en azından. Adam da o zaman şey diyebilir Bu da benden çıktı. Bu da benim işaret dilim. Ama yani hani bir dili mesela senin karşısına gelip bir, bir konuşan ne olduğunu musun? hangi dilden hangi ülkenin konuştuğunu falan az çok işte İspanyolcayı çağrıştırıyor ya da ne bileyim Finca'yı çağrıştırıyor falan gibi böyle hissedersin ya. Ya işaretle hiç. ne kadar şey olabilir Oktay şimdi. Yine öyle anlıyor anlarlar birbirini. Bu adam tamamen hiç alakası yokmuş yani yaptığı hareketleri. Şöyle şöyle hareketler vardı. Breakdance <gülüyor> hareketleri gibi yapıyordu adam. Evet. <gülüyor> Ne Güney Afrika ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin işaretinde Amerikan işaretinde bir anlamı yok bunların demiş. Ee, dünya'da milyonlarca kişinin izlediği törende skandalı Ya vardır Allah aşkına vardır ya, o yanlıştır ya. <gülüyor> Hakikaten vardır yani. Yazık adamı da şey yapmayalım. Vurpalamayın. Bu adam... adam kim ya? Benim en çok merak ettiğim o. Yani vardır yoktur dilde. Bu adamın şeyi i̇şte ne? İşte o zaman o adamı ben heyecanlandıran şey ne buraya oturtan? Onu da CIA yanında. düşünsün. FBI düşünsün, başkanın yanında bu adamın Hakikaten işine ne yani. Hakikaten ne işi var yani bu adamın? Demek o ki... zaman ben de yapacağım diye birileri gelir, öyle başkanın yanında el kol hareketi yapar. Ya başkanı el kol hareketi yapmadı. Madem o, öyle. Onu bilemeyiz Faiz. O da olabilir, belki onu çünkü o rezalet oradan çıktı diye. Obam'a olayı büyütmemek için şey yapmış. Hayır, belki olabiliriz. de oradan çıktı. Şimdi hiç kimse fark etmiyordu. Bu işaret dili sırasında yapılırken galiba el kolu rahat durmamış. Hop falan yapmış böyle. Hop oraya. hop falan bu hangi? tam işaret mi işaret dili diye böyle tabii orada da bin, on binlere milyonlara sesleniyor bir taraftan Obama sesini de çıkaramamış. Ondan sonra ortaya çıkmış olabilir o Ola, rezalet. Olabilir. Ya ne en zor Obama'ya geçti ya vallahi bu Mandela'nın anma töreni, cenazesi dolayısıyla yapılan anma töreni en zor dakikaları Obama geçirdi yani. Ben anlamadım. Yani şu karısından şey hala devam tavır, ediyor. Karısından tavır yedi. O bir Danimarka'nın başbakanıyla bir gereksiz bir samimiyetleri oldu. Onlar sonra... oldu mu olmadım bilmiyorum ama yaşadığı şey kıskançlık krizine bir şey kaldı yani. Ramak mı? Anlık kıskançlık krizinin eşiğindeki kadınlar. Ayıcığım bir yaşadı yani onun. E yaşadı canım. Kaldı o yani. Oradan ya yaşadı işte ortada otururken hop Mişe. Sen buraya geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı fırçayı yiyip o kadar kişinin içinde kenara çekilmek gibi bir Dışarıya öyle bir intiba bırakıldı. Şimdi bugün zaten e, tam da bu şeyden dolayı. Neyden? E, Amerikan Gizli Servisi şeyi fotoğraflarını servis etti bütün dünyaya. Adamın mı? Michelle Obama ile Barack Obama'nın aslında... samimi, samimi fotoğrafları. Aslında çok iyi. Sanki laf söz çıkacak. Yani o aslında Canım çok iyi. Bizden laf çıkmaz. Biz gördüğümüzü söz iyi olsunlar. Onlar iyi oldukça biz de iyi oluruz. Bizim öyle değerlere saygımız sonsuz. Barack Obama'nın eşin ölün elinden öpmesi mesela gönlünü böyle aldı falan filan diye öyle ifadeler var yani. Onda da çok bir hınzırlık varmış ha. Hayatü Gül elini öpeyim falan diye. Barack Obama'da mı? Barack Obama'da. Ha, Her şeyi el öperek halledebileceğini zannediyor ama biraz yanılıyor diyorum. Vallahi diyorum. halletmiş halletmiş. Böyle bir de bu anlık fotoğraflarda şey oluyor ya mesela işte bir siyasetçi bir ödül verirken falan onun şeyine baktı. Burasına baktı, kadının şurasına burasına baktı diye böyle anlık böyle bir saniye bile değil yani. O yüzden fotoğraflar bazen böyle şeyi yansıtabiliyor ya. Bu olayda nedir ne değildir bilmiyorum ama ee, yalanı yansıtır. Senin öyle fotoğrafların var ki mesela Fahir ben bende? Ya benim bir sürü çok çirkin, çirkin mi? Tipsiz mi? Yani Hepsi hayır. Hepsi genelde ben bütün fotoğraflardı. O yani fotoğraf Belki bir... de aslım gibi çıkıyorum. Tipsiz biraz... Tip, tipsiz ya da çok yakışıklı falan giyimine özen göstermiş o veya ayda. ileri olmasına rağmen diri vücudu falan yaşı ileri o öyle değil. Yani hiç yapmayacağın şeyler böyle bir anlık saniyenin binde biri bir anın oraya yansımasından dolayı farklı şekilde okunabilir yani. Bu olay bu şey de öyle. Aynısı diyorsun. Aynısı ya. Aynısı ya. Aynısı diyor musun Oktay? Aynısı ama sonuçta öpmüş o net. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Aniden bastırdı Aniden bastırdı Fon ha, bon, Fonumuz bon. aniden bastırdı Konumuz aniden bastırdı Bu arada hattımızda Ege Kayacan var ee, Ona da bir ulaşalım mı Bir saniye Ege'yi ben hemen yayına mı alsam ne yapsam diyeceğim Ama bir anda kaçtı Nasıl hattımızda nasıl varken nasıl kaçtı ya Vallahi bilmiyorum hattımızda Ege Kayacan vardı Şu anda beni özelden aradı Özelden Direkt, direkt mesajdan yürüdü Şimdi bakıyorum normal telefondan mı geliyor acaba? Normal telefondan da eğer bizi dinliyorsa yürüyebilir. Oradan da bakabiliriz. E, çünkü biliyorsunuz kendisi çok özel bir yerde bugün. E, bu sürprizde ben bozmak istemiyorum açıklayarak. Bozmaz, bozmaz, Kendi açıklasın. Arkadaşım. Hiç bozma Fahim. Hiç bozmuyorum. Evet, e, saatimizi 9.12 yaptığımıza göre buyuralım devam edelim. Biz devam edelim değil mi? Biz devam edelim ya Oktay. Hiç madem, yokmuş gibi. Madem biraz o adam hayatımıza sonra... hiç girmemiş gibi. Sanki yani varlığı yokluğu birmiş gibi yapalım. Vallahi bravo. Madem biraz sonra özel bir yerden o sürprizi açıklayacak hı hı. E, Ege bize o zaman biz de e, onu beklerken Danimarka'dan bir haber verelim. E, Danimarka çalkalanıyor abicim şu anda. Üç hafta önce biliyorsun. Başbakanları yüzünden mi bu? Arada? Kalkınma bakanı yok gitmişti. Yok. Başbakan gidince mi oldu acaba bak ya hiç onu düşünmedim ben. Ortada çünkü öyle tam şey kalıyor. Ne derler? Başı boş kalıyor. Başı boş kaldığı için Hemen mi? Hemen bahsede. Kalkınma Bakanı mı var? 3 hafta. Önce... ne Kalkınma Bakanı? Kalkınmada öncelikli ülkeler sırasında. Daha çok kalkınacağız diyor ya Danimarka'nın en kal... büyük şey o ya. ben de kalkınacağım diyor. Hayır hani kalkınmış ülke diyebiliyoruz biz Danimarka. Daha ne kalkınacak? Öyle, öyle. Yani demezler mi adama Hı. daha ne kalkınacak? En mutlu diyorsun. ülke diye geçiyor hatta dünya üzerinde. En daha bilim. doğrusu en mutlu insanlara sahip ülke. Neden? Çünkü yaşam şartları olarak iyiler efendim. Şart olsun. Yani Çok şartlarımız. Onu, onu söyleyelim. 10 on numara 5 3 hafta önce ben daha fazla herhalde e, nasıl kalkındıracağım nasıl daha mutlu edeceğim bu insanları diyerek herhalde ondan dolayı istifa etmiş Danimarka'da Kalkınma Bakanı. Ben üstüne Dün, düşenini yaptım. Bu ülke yeterince kalkındı. Daha fazla da bir de. Ben çıtayı bir üst level'a geçiremiyorum. Taşıyamayacağım demişti. Evet. E, aslında neden olduğu tam bilinmiyor yani o bakanın istifa etmesi. Dün de Adalet Bakanı e, Morten Botkov istifa etmiş. Ahlaki nedenlerden ötürü. Ahlaki nedenler evet. derken? Yani uzun uzun bir hikaye Ahlaki var. Ahlaki neden deyince tabi uzun uzun hikaye e, muhakkak. Görüntülü de. değil. Ahlaki A neden deyince çünkü Hayır. bizim aklımıza o hemen o geliyor. Benim o, hiç aklıma şey, gelmiyor. Öyle bir şey yok. Bana hiç şey gelmiyor da o yüzden yani böyle e, öyledir duyulan mi, bir şey. Öyle bitmedi mi canım? Bir sürü siyasetçinin şeyi bitmedi mi Türkiye'de? O, o, Nasıl o, gelmiyor ona ya? Ona bir şey demiyorum ya. Ahlaki neden deyince efendim hani bu e, ahlaki nedenlerden dolayı istifa eden insana çok rastlanmıyor ya. İşte rastlanmıyor. İstifa ettirilen tek işe yarayan şey var ahlaki nedenlerden dolayı. Ahlaki burada kendileri öyle söylediği için kullanıyoruz sevgili ha, Yani onu şey değil tek e, sona eren siyasetli şantısı tek bir kaset oluyor. Teması belli tek bir kaset. Başka onun dışında yalanı çıkabilir. Dolanı çıkabilir, dolandırıcı çıkabilir. Falanlı filanlı şeyler. çıkabilir. Sonuçta mahkeme evet. bile devam ediyor olabilir ama gerekçeli kararı okumadan hiç kimse istifa etmiyor. Öyle bir e, durum var ama burada öyle bir dava süreci falan yok. Danimarka Adalet Bakanı'nın e, şeyinde, istifasında. Aralı, acaba kabinede aralarında bir şey mi oldu, bir husumet mi oldu böyle laf sokmalı falan filan? Şey mi, küfürleşme falan gibi mi? Yok küfürleşme değil de ya böyle hatır gönül koymuşlardır ya. Böyle hani ben küfürden ziyade daha Oo. çok... Birbirlerine olan sevgilerinden ve saygılarından dolayı böyle bir istifa olduğunu düşünüyorum. Yok. Yani tamamen Yo, şey. Ah. Defteri <gülüyor> çıkmış ortaya Adalet Bakanı'nın. Ne? Şey, günlüğü mü? Günlüğü. Daha Sevgili doğrusu böyle bir not, not aldığı bir şeyler çıkmış falan. Bir gazeteme ele geçirmiş. Yoksa iddia üzerine mi haber yapmış? Ya oluyor? da bir yerde mi unutmuş artık ne yaptıysa? Ha, herhalde şeyde unutmuş. O meclisin şeyleri var Meclis lavaboları. tuvaletinde unutmuş. Oraya girmiş tuvalete. Elim, elimi yıkayacağım demiş. Hadi demiş elim ıslak. Onu şuraya kurutma koyayım Kurutma makinesinin üstüne koymuş. Kurutma orada kalmış orada kalmış. Ay demiş odaya gidince. Sonra bir koşmuş, bir bakmış. Yok. Yok. Yerinde yok. Ondan sonra e, ne çıkıyor oradan? O günlüğüne yazdığı. Kopenhag'da uyuşturucu konusunda kötü bir şöhreti olan Christiana bölgesi varmış. Hı hı. Buraya gitmek istemiyorum demiş Adalet bakın Bundan 1-2 hafta önce. Hı hı. Oraya gitmek istemem çünkü işte orada başka Burada bir programım var. Orada bir var. Yok öyle dememiş. Başka bir programım var demiş. O dönem demiş. Oraya böyle bir toplu ziyaret varmış. Hı hı. Ondan sonra böyle masal gibi anlatıyorum ama hepsi olmuş yani. Falan. Gerçekten hı hı. yemin yaşanmış. Yemin ondan sonra ben demiş gelemeyeceğim siz gidin falan demiş neyse başka istihbarat teşkilatının başı gitmiş falan filan sonra ne çıkmış ortaya o gün hiçbir işi yokmuş adamın adamın dedim sayın bakanın yani e, Yalancı. evinde oturmuş ve Yalancı. yalan söyledi ortaya çıkmış. E böyle Yani olunca, hastayım diye işe gitmemekle 3 aşağı 5 yukarı aynı şey ve bence derhal çok iyi olmuş. Sadece istifa etmesi değil bugüne kadar aldığı maaşların bütün tamamını misliyle, misliyle, misliyle kaç misli olduğunu söylemiyorum ama misliyle ödesin geri ödesin ve hemen oracıkları bence bir 5-6 yılda içeri atsınlar onu bir aklı başına gelsin. Zaten kendisi attırır. Adalet yani ben sonuçta. ben kendim girmek istiyorum der yani Adalet Bakanlığı ben şu şu suçu işledim istifa eden adam öyle bir şeydi yani. adam be benim yüzünden diye düşünsün. adam şey yapmış ya adam benim yüzümden ben demiş gidemedim demiş ee, ondan sonra e, şeye de aramış ee, ee, baş bakan başbakanı başbakanı aramış ne oldu ya ya ben abi diyemeyecek tabii başbakanları da hanımefendi de olduğu için şimit demiş şimit başbakanı şimit diye şey bulmaz. Askerlik arkadaşın değil o sonuçta. Ne, ne diyecek? Sayın, Sayın Şimit mi? Ama çok Sayın yak şimd. yakınlar ya. ya tamam, şey. Olsun. Hatta, hatta ilk de. Hel diye. Bir şey söyleyeceğim. Çok Heh. özür dilerim. Yarın öbür gün sen işte bir başbakan olsan. Ben de cumhurbaşkanı olsam. Sen evet, bana... ölü taklidi <gülüyor> yapmaya başladın bile ben şu anda. Hiç ses bile çıkardım. Tamam peki sen başbakan olsan ben sana yani ne kadar samimiyetimize istinaden de olsa o makama hürmeten. Ben sana Sayın Başbakan'ım deyip tabi ederim. Ben sana şey derim Fahir. Şey, ben, Sayın Başbakan'ım. Ben senin söylemene fırsat vermeden ben çıkıp şey derim. Fahir'in bir özgür ağırlığı vardır. Onu derim. Sayın öyünçün derim. Bir özgür ağırlığı vardır dedim. Hemen içeri kaçarım ondan sonra. <gülüyor> öyle lafı sonra. De o zaman... Ne oldu ya ne dedi falan diye böyle bakarlar arkamda. Sayın Başbakan'cım derim ben de sana. Çünkü sen yani Oktay'cım diyorum ya bazen. Hani He. derdimi anlatmak için. <gülüyor> Anlatamadığım noktada. Yalnız Başbakan'cımdan şey yapmadım ya çok. Rahatsız, rahatsız olmadın değil mi? <gülüyor> evet. Uktaycım çok rahatsız ediyor beni de. Baş Başbakancım... Yani ben öyle işte yani söylerdim öyle yani o seni rahatsız eder mi? Sonuçta Yok canım ne çek ya. Senin olsa. Bir... Sonuçta ben şu andaki fikrime göre hiçbir şey rahatsız etmez. Sayın Şimit Çünkü... lütfen. Sayın, Sayın... Şimit demiş. Ondan sonra telefonla söylemiş istifa kararını. Ben bu kararı aldım. Ben artık yokum demiş. Ben artık yoğum. İşim işime gücüme bakacağım. Ne iş yapıyor o sivilde? Kim? Adalet Bakanı Adalet mı? Bakanı. Adalet Bakanı okuyorum demiş. Ya ben master'ım doktoram var onlara geri mi döneceğim Do demiş. Doktoramı yapıyorum demiş. Bir de sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini söylemiş. Sağlık dedi yani grip bu mi olan... olmuş, ne Allah Allah Yok ya. Böyle... Hepimiz olup geçiyoruz işte. Artık demiş ben demiş e, kalp ameliyatı geçirdim zaten demiş 3-4 ay önce demiş. He. Ben demiş biraz dedim. Demiş, biraz yatış. Sağlığıma Doğru doğru. Çolumla çocuğumla ilgilenmek istiyorum demiş. Çolumla çocuğumla mutlu bir. Doğru helal olsun. Öyle söylemiş helal ama biz. gerçek sebebin. E, bu yalandan dolayı olduğu biliniyor. Geliniyor, herkes herkes biliniyor. tarafından konuşuluyor. İşte, Danimarkada öyle ya da böyle bir şekilde ortaya çıkar oktay. Ya yani. böyle de ülke. Yani biraz burada vardı staj yapmaları lazım. Bunlar istifa edecek şeyler değil. Ben, sayın sayın e, sayın adalet bakanı, Morten Botsko e, şunu söylüyorum. Yani bunlar siz gereklisiniz Danimarka için lütfen diyoruz. Biraz gelip bakın yani. Bizim ülkeye gelin şey lütfen yapın biraz inzaf. Oktay ne kadar güzel söyledin. Ben Norveç'ten yana kullanıyordum bugüne kadar hep oylarımı. Hangi oylarını diyecek olursan tercih. Kendi tercih. oylarını diyecek olursan. Kendi oylarını tercihlerine hep Norveç'ten kullanıyordum. Evet. Bundan sonra ben Danimarkalıyım Oktay. Kimse beni tutamaz. Ben bugün Danimarka Büyükelçiliğine de gidiyorum. Ben artık yarı sizden oldum derim yani. Ben artık sizden oldum. Ben sana şöyle söyleyeyim Fahir. Bahçe atlayacağım Oktay Zol... öyle diyeceğim. Ben sizdenim artık. Sen yine bahçe atlama da ne olur ne olmaz. Yani ee... Elçinin yerini bir öğrenirsem oradan ben şey yapacağım. Ben biliyorum sana tarif ederim şeyde. De yani sen doğru kararı verdiğini bilerek e, şarkıyı dinle. Hayır. nasıl? Doğru, yani doğru çok doğru kararı doğru, karar doğru yoldayım değil mi? Çok doğru Aynı dedim ya aynı kanalda. Aynı dönüş yaparak tebrik ediyorum. Bunu bir numaralı bir kutlama Danimarka. kutlama yapalım. Danimarca. Biraz yöresel Danimarka türküleri öğrenirsem çok güzel. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sabah Bu akşam e, Habit Smo'nun Çorak Toprakları, radyotunun 100. özel gösterimi e, var ve biz de buna davetiye veremiyoruz efendim. Maalesef efendim. Çünkü gerçekten dolmuş sevgili dinleyiciler, gerçekten hiç mi veremiyoruz diyenler, hiç mi sorusunu hiç soranlar... Maalesef hiç veremiyoruz. Eşimize, dostumuza e, Mağdur olduk. bile telefonları açamaz olduk. Açamaz olduk. Sevgili Boynumuz bükük. Herkes de mi habit hastası, herkes de mi e smol, o çorak Hobbit. toprakları. Maalesef diyoruz. Maalesef diyoruz. Biz gitmeyeceğiz mesela. Biz gitmeyeceğiz. Çünkü yani tab Çünkü... taburede kalmamış. Taburede de sayılı. Tabureler sayılı. Ee, o yüzden e, biraz kalabalık sıcacık bir gece e, Hobbit davetlerini bekliyor bu akşam. Bu akşam herkes güzel güzel izlesin. Ee, biz artık paramızı verip gideceğiz Oktay ne diyelim biz, yani. yani. Çünkü ya, biz de hakkımızdan da edip, feragat ettik. E, dinleyicilerimize verirsin dedik. Becelleştik. Evet becel, becaişe geçtik. Becel ödedik. Ee, biz bunun için becel ödedik sevgili <gülüyor> dinleyiciler. Az önce Oktay Demirci'den. Ee, <gülüyor> bunun için becel ödedik ve bundan da e, mutsuz kocunmadık. değiliz. Mutsuz, mutluyuz şöyle yapabiliriz. Ya sonra biz parasını vererek gidebiliriz ya da bugün çıkışa gidebiliriz faiz. Bugün çıkışta gidebiliriz. Yani nasıl? Çı filmin çıkışında mesela e şey yapabiliriz. Orada durabiliriz. Çıkanlardan filmi dinleyebiliriz. Film, Çünkü filmi ben, anlatabilirler. E Ama film de uzun film. O yüzden. Olsun. Jaws da uzundu. Biliyorsun ben, Jaws değil. Jaws. İlkokul yıllarında biliyorsun. Jaws'u dinleyerek başladın. Benim, benim seyretmeden annesi, önce sınıfta uzun uzun boş terslerde e uzun uzun anlatmışlar Jaws'u. O yüzden onun da tadı farklı oluyor. Herkes dinlemiş miydi Oktay? Siz o zaman saf mıydınız? Biraz hem saflıkla ya böyle... O, o dönem ben onu çok yıdırgamıştım. Neyi anlatıyor falan diye ama... Ne anlatıyor o kadar da emin, Spoiler veriyor ya. O kadar ya. da emin değildim. Yani herkes evet. çok korktuğu için... E, ben de böyle bir şeyle... Korkmam, benim de korkmam lazım. Yani bir de bundan da eğlenmem lazım falan diyerek... Tabii yani uyum sağlamıştım ortama. Uyum yani sürecinde Oktay Denircan. iki seçeneğim vardı. Ya Jaws gibi kadını ısıracaktım gidip <gülüyor> ya ne yapıyorsunuz sen diye ya da uyum sağlayacak. Ben uyum sağlamayı sen tercih mi? ettim. Hayır. Ve tercihlerinden dolayı da hiçbir zaman asla seni, asla seni e, ötekileştirmiyoruz. Ve şunu da söylerim her tercih aslında bir e, seçimdir. seçimdir. Teşekkür ederiz. Yapılan araştırmalar burçlara çok fazla inanan insanların hayatlarında daha düşünmeden hareket ettiklerini göstermiş. Ee... Aa, nasıl olsa ben çıtı işte atıyorum yay burcundan. Keyfim rahat abi. Benim olayım belli sonuçta. Mes Olacağım da şey belli. Her gün mesela gazeteden burç okuyoruz da biz. Evet. Mutfak mesaisinde tabii yapıyoruz bunu da. Okuyoruz da gizli gizli okuyoruz yani Her zaman da şey yapmıyoruz. Birbirimize de söyleyemiyoruz. Okuyoruz ama. Okuyoruz. Gizli gizli okuyoruz. Bunu uzmanlar şey demiş. Yani yapmayın çocuklar böyle diyerek e, uyarmışlar Amerikalı bilim insanları. E, çünkü orada şöyle oluyor. Mars da etkisine girdi. Şunu şunu yaptı. Kessin abi bu iş kesin diye girmeyin yorumlar... yapmayın mesela karamsar yorumlar okuyan kişiler dikkatsiz ve düşüncesizce hareket edebiliyorlarmış mesela tam tersi olması gerekmiyor mu ya işte karamsar şeyde dikkatsiz ve düşüncesizce hareket ederek nasıl olsa daha ee... tamam, mesela iyi şeyler yazınca düşünmeden hareket etmez mi insan evet aslında doğru sen de haklısın mesela bak okuyalım, okuyalım. madem okumayın dedi okuyalım o zaman ee, ne okuyalım seninkini okuyalım mı falan? oku terazi oku Bugünler o günlük burcağınız bu. Günlük günlükse alayım. Ona göre dinle. Bugünlük dinle yani. Evet. Bugünlerde ilerlemenizi kolaylaştıracak veya farklı farklı konularda tercih şansınız olan sayısız seçeneğiniz var. Nokta. Sizin için en faydalı veya karlısını seçmek için iyi düşünmelisiniz. Ha anladım. Mesela markete gittin. Bir şeyde indirim var. Yani, Ondan sonra onları bul diyor yani. İndirimli ortadan, ürünleri bul diyor yani. Ortadan Faiz Ortadan. ortadan. E zaten ortadan. bu falların en ortak özelliği Aa, ortadan. Olur mu Bazıları, bazen bazı günler çok iddialı oluyor. Yani çok ortak, net oluyor yani. Zamanında fal yazmış bir insan olarak şunu söyleyeyim. Aynen bu şekilde. Ee, en az bir kişiyi tutturacak ölçüde yazıyordu. Çünkü bir kişiyi baz alarak ben hayatımda atıyorum e, yay burcu. Yay burcundan kimi tanıyorsan onunla ilgili olarak ee, öngörülerini yani en azından hayatına dair bildiğin yakın çevrenden hayatına şu dair şu anda yay burcunda deniz atlas oğlunuz var. Deniz atlas evet yani. İşte iyi ki şimdi yazmıyorsun yani. Şimdi ki. yazsan bugün bugün kakalar biraz ı -ı, gazınızı çıkarırken çok zorlandınız ı -ı falan diye yazacaktım falı. kesin ben sen zamanda zaman da yazmışsın yani Sıkıntılarla mücadele bir de biraz da ortadan şey yapacaksın. Sıkıntılar diyeceksin yani gaz sıkıntısı demeyeceksin de sıkıntılarla mücadele de. Ha sıkıntıyı şeyden vereceksin. Ama genelden, vuracaksın. genelden vuracaksın. Her şeyi genelden böyle hafif dokundurmalarla yapacaksın. Dolayısıyla ya en az bir kişiyi yakalıyorsun. Öyle e, nasıl yazıldığını üç aşağı beş yukarı e, şey yapabiliyorum ben. Hissedebiliyorum Canım yani. herkes senin izlediğin yöntemi izlememiş Tabii oluyor. Seninki de, yani ha, tabi, de çok lezzetli bakılıyor. bir yöntemdi. O ayrı. Ben Ona en az şey bir kişiyi tuttururum. Bazen mesela yazıyorlar burçta orada hiç kimseyi tutmadığı da oluyor. Senin en az bir garantin var değil mi? Ya, artı bir garantisiyle çalışıyorum ben. Artı bir mi? Yani artı bir o cep. Sıfır artı bir anlamında. <gülüyor> Sıfır artı bir anlamında. <gülüyor> tamam. Çünkü bazı burçlar oluyor. Eksi bir oluyor mesela. <gülüyor> Olmaz yani o yüzden... Ee, ama böyle bir uzmanların böyle bir lafı var. Onun dışında dengeyi bozan bir şey de e, sabah kalktıktan sonra mesela saati kuruyorsun ya. Aniden kalkma. Aniden ka Yok aniden kalkmak değil 5 dakika daha uyuyayım ya demek. Valla Ve... ben onu öyle bir fiksledim. Benim belli bir saatte kalkıyorum saat çok program başlamadan ben uyanıyorum. Öyle söyleyeyim sana aslında. Mükemmel zamanlama var. Teb ama sonra ediyorum. böyle e, zaten o telefonun alarm tekrar 9 dakikada bir mi ne? Onu böyle erteliye erteli, ona otomatik bir peş ertelemez. Sunuz mu? Sunuz özelliğiyle. Sunuz özelliği mi? Sunuz özelliği mi de 4 ya da 5 kere kullanıyorum. Ha öyle mi? Tabii. Şey mi peki, tek saate mi ayarlı Fahir? Senin e, alarmın? Tabii, fix saat. Mesela benim 4 saat vardır. 4 ayda dakika Evet, 5 dakika, dakika arayla. arayla. Ee, bazen birincisini duyarım, bazen dördüncüsünü duyarım çünkü. Öyle, sen de öyle bir çılgın yapım var <gülüyor> Ama ne yapıyorsun yani? <gülüyor> Kendimizle ilgili bütün gizleri bir bakarsın veriyoruz. Bir bakarsın dördüncü. Bazen, yani Oktay. Bazen mesela gidiyoruz bazı yerden fiş alıyoruz. Bazen almıyoruz. Böyle çılgınlık bu da başka, yaptığımız. Bu da başka bir anımızdı. Sabah zor uyananların sıklıkla başvurduğu alarmı erteleme taktiğinin. Alarmı erteleme değil sunuz özelliği. Sunuz yazacaktı herhalde buraya. Uyanmayı daha da zorlaştırdığı öne sürülmüş. Doğru. Ee, ne uyuduğumdan bir şey anlıyorum. Maria Kornikova yazmış bunu. Aslında anne Kornikova ile bir akrabalığı var mı diye insanın aklından geçmeden edemiyor. Ama yoktur herhalde. <gülüyor> Yapılan araştırmalara dayanarak doğal biçimde uyanmanın yararınısa. E Doğal olunca geç oluyor Maria Hanım. Doğal dediği kendine uyanmam, birinin dürtmesi ya da saat yardımıyla uyanmamak. Evet. En güzeli zaten doğal şekilde uyanmak. Ne kadar güzel de en güzeli dediğim İnsan şey ama. İnsan şey yapıyor yani saat 6.30'da bazen. İş var, iş mesela var. mesela uyanıyorsun saat 4'te 5'te uykunu almışsın falan filan. Ama böyle 5 dakika daha dirensen. ...hemen uykuya dalı veriyorsun, ...oracıkta dalı veriyorsun Oktay... <gülüyor> ...ve devam ediyorsun... <gülüyor> ...yani öyle... ...işte uykumu aldım kalkayım... ...ne abi? manyak mıyım ben gece dörtte kalkayım... ...ortalıklarda gezineyim... ...zaten dörtte ilgili bir şey söylememişim... ...hayır faiz. kendiliğinden kalkarsan ben bazen dörtte kalkıyorum... Ne abi, ...doğal biçimde uyandım... ...doğal biçimde... ...doğal dedim üstümde hafif bir gecelik... ...böyle bir sabahlık tipi bir şey... Gece tabi soğuk olduğu için biraz ürpermişim biraz. Bir gözüm Öyle. şiş mesela. Bir gözüm şiş belermiş bir şekilde. Neden? Ya, o iticim. Hayır doğal tam tersine çok doğal. tamamen doğal. tamamen tamam, doğal, doğal bir şekilde uyanıyorum ve Allah'tan tekrar geri yatıyorum ya. Yani. O saatte ne hayrım olur benim. Zaten yani çalan alarmla uyanmanın hakikaten e, tekrar ve tekrar Bugüne kadar insanlığa ne faydası olmuş? Hangi yani çalar saatte uyanan kimin bugün insanlığa bir faydası olabilir? Beynin doğan uyanma sürecinden koptuğunu belirtmiş. Kopartmayın. Beyinleri doğal uyanma sürecinden koparmayın. Ben buradan defalarca programımızda... Ön beyni biliyorsun Fahir. Ön beyinden defalarca bahsetmiştik. Frontal lop diye geçer. Ön beyin. Preferontal korteksti. Be be Preferontal korteksti. Konuşma bana. O bölge tamamen uykunun bittiği saniye aktif oluyor. Biliyorsun. Yani bitiyor başlıyor o anında. Ve o bölme, o bölüm, daha doğrusu bölme değil de çekmece tipi bir şey diye düşünürsek beyni. O neye yarıyor? Neye o korteks karar alma ve oto kontrol. E sen onu dürterek uyanırırsan. Ya sabahleyin ben ne kararı alacağım ne şey yapacağım ya otokontrol. Ha otokontrol iyi tamam otokontrolde bir itirazım yok da. Ne hiç sabah kalkar kalkmaz ayağını bacağını vurmuyor musun ya bir yerlere? Otokontrol tamam diyorum oto hele bir şey karar Hayır, alma diyor. Hayır karar almayla alakalı o. Karar, yani bu ayağın buradan geçebilir. Tak ah geçmedi. Yanlış kararın sonucunda ya. yanlış bir karar verdi. Küçük parmağını vurdun işte karyolonun köşesine. Çok acıtırız Valla acı oturdu. Şu anda ciğerime oturdu. Dönmeyin diyor yani. Uyku işlemine kısa süreli olarak dönmeyin. dönmeyin kalkın efendi gibi. Kaça kuruyorsanız o saatte kalkın. 5 dakikada bir bugüne kadar. Yani bir değiştirin ya alışkanlıklarınızı. Alışkanlıklarınızı değiştirin. 5 dakika daha ben uyuyayım da 10 tamam, dakika daha yedi uyuyayım da. 7 çeyrek mi? 7 çeyrekte kalkıyorsanız 7'de yedi, kur. 75 5 geçe kur. 10 geçe 15. Olmaz. Bir tane artık fix. Doğru. Nasıl 6-7 yılda bitirdin bitirdin üniversiteyi bitiremedin güle güle. Kalktın kalktın kalkamadın. O günü bir daha kaldırmayacağım ben sizi. Hayır çok sert konuştum. Bence bugünlük yeterli. Ee, gerekli uyarıları yaptın bence. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Beni de daldırdınız. Beni de daldırdınız. Beni de daldırdınız. Şu geldiğimiz hale bak. Beni de daldırdınız. Bütün suçu kabahatesiniz atıyorum. Ben bu parçayı yeniden çalarım. Ben onu söyleyeyim. Ondan Hayır tehditle beraber çılgın hareketler ve çılgın şeylerde bulunuyorsun. İtamlarda. Estağfurullah. İtamlarda değil de bir veda edelim dedim. Bir böyle gider ayak güzel. Heh, öyle yapalım ya. Bir veda edelim ondan sonra bu bir hoşçakalın diyelim. Güzel sıcak bir gelecek sizleri bekliyor olsun. Umutlarınız yeşersin o sıcakla beraber. Bugün Perşembe. Bugün Perşembe. Demek ki kaba bir hesapla yarın Cuma. E haftayı kapatıyoruz. Haftayı kapatıyoruz. Veda etmeden önce bir akşam özel gösterimimiz olduğunu ve Radyo TÜ'nün yüzüncü özel, gösterim 100. Gösterim özel gösterimi e, hatırlatalım. Chicken Run'dan günümüze neler değişti, neler, neler değişti yani arkadaşlar. Kaç hakikaten. binler toplandı e, ve... Chicken Run sevgili dinleyiciler, Radyo TÜ'nün ilk, ilk özel gösterimi, daha doğru. dün gibi hemen şey, 100 tane gösterim yaptık, daha ne yapsın? Emeği geçenlere Radyo TÜ özel gösterimlerinin gerçekleşmesinde bu kadar filmi... 100 tane Dile Kolay 99 filmi e, dinleyicilerimizle buluşturan, sinema severlerle buluşturan e, bütün herkese teşekkür ediyoruz. Tüm ortaklara teşekkür ediyoruz. Radyo Tü adına. Ortak bir tatlı diyorsun. Daha, ortak tatlı diyorum. Ve bizi yalnız bırakmayan dinleyicilerimize Dinleyici tabii emsedi. ki Hakikaten. teşekkür ediyoruz. Ee, çok bugün çok... ayrı bugün Onlar ayrı olmasaydı biz gösterimleri oturur kendimiz yani ve canım. çok saçma. yani lezzetsiz olurdu fayi. değil evet. Lezzetsiz olurdu. Bugün akşam özel gösterim günü. Cuma ve Cumartesi günü de Ankara'da e, bir sempozyum düzenleniyor. Tabii hemen ajandasına açtı. O, o hemen, o, a, ajanda onu da bir sempozyum sempozyum ajandasına hemen duyur Oktay. Geç olmadan bugün e, işini arayacak, işini ayarlayacak, yarın gelecek olanlar bugünden haberi olsun. E, ayrımcılık karşıtı sempozyum e, KAVS ile düzenliyor. İnsan Hakları Haftası biliyorsun bu hafta. Evet. E, LGBT haklarının temel insan hakları olduğu, olduğu şiarıyla insan hakları mücadelesi ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen bir e, sempozyum bu Çe çeşit çeşit değişik değişik oturumlar olacak. Ayrıntısı kauskyle.in internet sayfasından bulunabilir. Hangi oturuma, hangi saatte kimler katıldı, katılıyor. hangi pozisyona gidebilirim ben de, hangi oturumda olabilirim, dinleyebilirim mi? kauskyle.org'dan öğrenebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ajandamızı kapatıyoruz o zaman Oktay Bey. Ajandamızı kapatıyoruz. Ajandamız kapandı. Perşembe günü ne yapacağımız belli, hafta sonunda olanlar belli. O zaman e, bize düşen Yarın biz burada olacağız. Yarın biz burada olacağız. Yani umut ediyoruz ki burada olacağız. Haftayı derleyip toparlayıp kendimize benzetmeden efendi bir şekilde kapatmaya çalışacağız. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Etine Turner'la baş başa bırakıyoruz sizleri. Orta Tempo hoş bir şarkı. <gülüyor> Ortak Tatlı Siz... ve Orta Tempo <gülüyor> diyoruz. Bir gün mükemmel bir gün olacak.